Odan sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Modern sabahlardan herkese bir kez daha günaydın. 2014'ün son programında 42 yaşında bir adam Feyruç ve Anadolu Hipster Oktay Demirci ile birlikte bir kez daha hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sevgili Ege Kayacan. Hoş bulduk. Günaydın. Ay eski radyocu Ege Kayacan eski bugün radyoculardan van, ya vallahi billahi vallahi... programdaki eski radyoculardan sadece biriyim. O özelliğim de var. Hayır ama sen bu özelliğini en e, güzel ayakta tutan ya. kişisin aramızda. Yani hiçbir zaman eskimiyor. Eski radyocu olma özelliğini eskitmiyorsun. Eskime Ben senin Nasıl, eski değil eskimeyen eski dostunum. Nasıl mesela e, başarılı taklit yapamasan da o taklidi çok iyi yaptığına inanan adam taklitin çok başarılı. Evet. <gülüyor> Bunun gibi. Herkes yani, onu beğenir biraz, genelde. Biraz karışık ama yani böyle eskimeyen yani eski radyocu. Valla yılın son günü e, bütün radyolar... Biz de, de korktuk Ege. Açıkçası yani acaba yılın son programına katılacak mı, katılmayacak mı, bazıları katılacak mı diyor, bazıları katılmayacak diyor. Ben dedim bu eski radyocu kesin dedim katılır dedim yani. <gülüyor> yılın son programını kaçırmaz dedim. Bu şey gibi mi oldu hani 23 Nisan'da çocuklar sizde 2014'ün son programında bir eski radyocuyu davet etmeler verdiniz. Tabi tabi tabi. Teşekkürler hafiften. Nasıl kutlanırdı eskiden yılın son günleri hocam? Eskiden o, o günün gazeteleri alınırdı. <gülüyor> ee, mesela <gülüyor> 1975 yılının programıysa son programda o günün gazetelerine bakılırdı. <gülüyor> ee, çok şeyler değişti tabii artık e, gazeteler alınıyor bazen alınıyor bazen <gülüyor> alınmıyor. Bazen internetten bakılıyor bu tip şeyler. <gülüyor> çok ilerledi hocam. Bizim o zamanlar hayal bile edemeyeceğimiz bir teknolojiyle e, radyoculuk yapılıyor. Eskiden nerede Fahir yani ben de okuduklarımdan biliyorum <gülüyor> eskiden kamyonlarla gelinmiş gazeteler. Ya vallahi. Fahiyelere oradan gidermiş herkes <gülüyor> bahçelerden ya da bakkallardan. Biz, gazete bayilerinden gidip kendisi alırmış herkes. İki, şeyi, iki arkadaş program yapıyorduk. Bir gün gazete almaya gönderdik. Karasöre, bu tırmandı gazete inerken o, parmağım geldi. Öyle bir şeyler oldu. <gülüyor> ne kadar güzel bir anınız olmuş bu. Çok teşekkür ederim. Valla bütün radyolarda başlamışlar. işte 2014'ün en şık şeyi, en büyük magazin olayları, en büyük siyasi olaylar eller eller bir kere biz ellerden ziyade 2014 yılında boylara ağırlık hmm. verdik 2014'ün boyu sizce ne kadar olabilir Onun Vallahi, cevabı herkesin kafasında bence belli aşağı yukarıda olsa üç aşağı beş yukarı üç aşağı dedi cevap veriyorsunuz üç gibi. aşağı <gülüyor> e, üç aşağı üç buçuk yukarı oktay yani <gülüyor> bunun başka bir açıklaması yok. <gülüyor> Hakikaten kafamıza kakıldı. Bence yılın en önemli olaylarından bir tanesi. Kalasların boyuydu. <gülüyor> kalasların hakikaten. boyuydu ve Bülent'in bunu anlamamasıydı. Yıl yıl boyunca devam etti ve Bülent gerçekten anlamamış. Yani. Gerçekten anlamamış hakikaten. Sokakta çocuğu çevirsen Kalasların boyunu olabilirdi. Bütün Ankara ya. bekledi, bekledi, bekledi. Diyorlar ki efendim İstanbul'da Kalasların boyu 3-3,5 metre ama Ankara'ya getiremediler. Vallahi. Ve de İstanbullular ben böyle işte bazen hafta sonu için falan gelen İstanbullularla sohbet ediyorum. Ankara'da nasıl yaşıyorsunuz ya kalas bile yok falan diyorlar. Ne Ve kadar biz mahcup acıklı. duruma düşüyoruz. Yok ya deseydin. Yok nasıl, ama abi, yok abi gelmemiş kalas. Gelmedi. Sana. Vallahi gelmedi yani. Ankara'da kalas yok. Ser, sergiye çok o abi kadar diyor. bekledik bekledik bekledik gelmedi. Hmm. Sormuştuk Twitter'dan. Ne demiştik? 2014'teki en Çık şık hareketiniz neydi diye. Bunu niye de sorduk? Yani her tarafta ünlüler magazin dünyası, işte siyaset dünyasından figürler falan filan. Bizim ünlülerimiz sizlersiniz. Evet. evet. Bizim Ve şık de ünlülerimiz yani sizsiniz. Bu şu hareketlerinizi bari senede bir gün analım bütün dünya duysun. Evet. Size de bir hoş olsun, hoş olsun, <gülüyor> <gülüyor> hoşluk olsun siz ne yaptın? O günü mesela bir kasete çekin sevdiğiniz birine armağan edin. Evet. Ne kadar güzel. Vallahi hakikaten. Hem, Hem de bedava da. yılbaşı hediyesi. Kasede çekmek de çok güzel fikir. Bak adam ne Kaset. kadar güzel. Bedava yılbaşı hediyesi. O, Gözleri parladı. Duydum. içi ımıl ımıl oldu. Onu da duydum. Yılbaşı hediyesi aldınız mı? Yılbaşı hediyesi vallahi yemin ediyorum bu sene almadım. Aldınız mı derken birine aldınız mı? Veya birinden Şahsınıza size hediye mı? geldi mi? Yani daha önceden alınmış hediyeler bu da yılbaşının da istinaden parantezi içerisinde Ar i̇şte o daha oldu. Daha önceden bir sınırı var mı ya? Aralık mesela 1 Aralık'tan itibaren alınan... Eee evet, tabii canım, 20 Ekim sayılır mı? 20 Ekim sonrası yılbaşı hediyesi sayılır. Yok. Vallahi öyle açıklama ay, var ya. ya bu da sana tabii. yılbaşı hediyesi olsun. Bakanlar Kurulu'nun da konuda açıklaması da vardı. Yaptı mı o konuda? Tabii, yaptı Cuma mı? Cuma gününde tatil açıklamasını yaparken bu açıklamayı da yaptı. 20 Ekim'den sonra verilen hediyelerde yılbaşı hediyesi kapsamına girer diye. Aa, o zaman Biz, ben almışım, Bu sene vermişim. birbirimize hiçbir şey almadık bu belir, almadık, Yani daha belki de almışızdır Bilemiyorum şimdi ben de kimseyi de <gülüyor> Hani ya, almadık madem öyle içi rahat olsun falan diye demeyin ee, i̇lk kez oluyor Anladım. galiba evet, almadık, almadık Alamadık durumumuz mu yoktu Abi, neydi yani ya, Sürekli beraberiz ya. En çirkin hareketi bu oldu bence Eğer şık hareketlerden bahsediliyorsa Sürekli beraber olduğumuz için Ne zaman alacağız yani alsam sürpriz olmaz Hemen tuvalete giderken alıver Ben lavaboya gidiyorum de git hediyeni al gel İşte o da hediye değil Mesela Kıvanç Bey yazmış 2014'teki en şık hareketiniz neydi diye sormuştuk. Kıvanç Bey demiş ki Madrid'de El Klasico'yu tribünde seyretmek. Vallahi var ya kurban olurum onun arkadaş olurum ya. El Clasico dediğimiz Real Madrid'le ile e, Barcelona'nın Barcelona maçı. Değil mi? Hmm. Bunu Ege kayacağım biliyorsa artık o ya. O stat'taki herkes biliyor. <gülüyor> herkes biliyor kesin. <gülüyor> o gün o neye geldi? El Clasico, Klasik Müzik konserimiz stadyumda falan. Ben onu dertim herhalde ya. Burcu Hanım demiş ki e, adım, atı, adım adım için koşmaya başladım. Önce Antalya'da 10 kilometre sonra İstanbul'da 15 kilometre koştum demiş. Ay maşallah. Adım adım dediği de bir e, koşarak ne demiş? 5 yıldır iyilik peşinde koşuyoruz diyor. Sitesinin de şeyini göndermiş. E, neyin peşindeyiz? Harekete geçmek istiyorum. Bilgiye ihtiyacım var. Spor yaparak, gönüllü olarak, bağışçı olarak, şirket olarak, sivil toplum kuruluşu olarak dahil olabilirsiniz bu harekete. E, ve adını bir yapmış. daha şey yapar mısın? Orada? Adım adım. Adım adım adim.adim.net.com. adım adım, adım, adım, adım, adım, adım, adım, adım. adım da koşarken hırslanma var mı? En önce ben koşacağım herkesi. Yok canım kesim. o da şey için koşuyorsun sonuçta. ...iyi bir takım amaçlar uğruna koşuyorsun... ...yoksa orada birinci olayım... ...en birinci ben i̇şte geleyim... ...iyi Malari. amaç uğruna en hızlı ben koştum... ...oluyor mudur gelin? Tabii. İnsanoğlu hırslı çünkü... ...evet doğru söylüyorsun... ...yani madem iyilik yapılacaksa... ...en önde de ben giderim... ...orada herkes bir şeyin parçası olmanın... ...mutluluğunu yaşarken... ...birisi... <gülüyor> <gülüyor> ...nasıl geçtim sizi diye... Başka bir mutluluk peşinde koşuyor mudur? Oluyordur tabi. Yani Kesin bir, oluyordur. koşup şeyin adı mutluluk değil zevk. <gülüyor> zevk peşinde koşmaya çalışan onlar da ayrı bir e, tahmin ediyorum bir kampanya başlatacaklar. Zevk peşinde kosuyorum.org Bak mesela İstanbul Maratonu'nda e, da katılmış adım adım hareketi. Türkiye Yardımseverlik Koşusu rekoru kırılmış. 6.325 bağışçı varmış bir yardımseverlik koşusunda en fazla bağışçı rekoru. Bu şey mi acaba Oktay? Biraz daha açmak gerekirse. 1 milyon liralık bir e, şey toplanmış. E, benim e, benim adıma sen koşuyorsun. Toplanmış. Ben sana bir e, şey veriyorum. E, ne derler? Bağış veriyorsun. Bağış veriyorum. Böyle bir şey mi? E, o da var. Başkasına da. Vekalet gibi Bu mi? Bu sene Te ben koşmadım birine koşturttum. Ha gibi. Biz 7 kişi bir koşucuya Bu sene hastaydım. Gibi. Birine koştur. Fari yeter ki sen bağış Yeter düşün. ki bağış yapmayı düşün. Bir şekilde ya kendin koşarsın ya birilerini koşturursun. Bundan sonra Berk Bey bir tane karikatür göndermiş. Gördüğü güzel yaptığım hareket diye. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Bu yıl sizin yılınız olmalıydı. Bu yüzden sizin bu yılki en hareketlerinizi konuşacağız. Vay vay vay vay Telefonumuz 210-30-30 ve Twitter adresimizde @modernSabahlar. diyelim reklamlar falan fıstıkla devam ederim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bodan sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 2014 yılının son programında 2014'ün en şık hareketlerini konuşuyoruz. Telefonumuz Z raporunu alıyoruz Egecim. Z yani. raporu tabi doğru. Programımızın adı Z raporu. Bak bak bak ne kadar güzel. Aylin Hanım demiş ki gidilecek festivaller listemizden Oktoberfest'i sildik. Sebep? Hadi bakalım. Ha, gittik diye Yetiş mi? Aa yani. gittik de sildik. Ama niye October canım? Oktoberfest festival. Oktoberfest festival. Oktoberfest. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Oktofest. Kölelik günleri diye bildiğimiz Twitter'dan Twitter Wikipedia'ya bağış yaptım Ne kadar? Hatırlatanı herkes yapsın Genç kardeşlerimizin eğitimine en kolay ve en büyük katkı bu olabilir demiş Hakikaten ya evet. yani Bazen Wikipedia'ya girdiğinde şey diyor ya Hadi bir 3-5 kuruş atın falan diye Her şeye para harcıyoruzdur. Wikipedia'da bir cimrilim istiyor. Ben de bu sene çok güzel örnek oldu vallahi. Bana. Bir buçuk lira mı ağaçta bulunacaksın? Evi? Beş dolar vereceğim. Ne diyorsun Aman seni Ege, çılgın bir, yapma. İyi düşün bak. Çoluğun çocuğun var senin. İlk günden yapayım da 2015'in en şık hareketini yapmış olayım hmm. ben de. Siz bak. kendi adınıza ne yaptınız 2014'ün en şık ben hareketlerini? Ben Yolda Oktay'a da söyledim. Hakikaten çok takdir edileceğini de düşünüyorum. 2014'te kış lastiği almayarak en şık hareketi yaptım. Bu sene yağmaz dedim. Sen 2013'te de almamıştır ama galiba. Almadım. <gülüyor> <O> Çizgisini da... <gülüyor> <de> bozmamaya çalışıyorum. <gülüyor> Valla çizgisinden ödün vermeyen sanatçımızdır. 2012'de almış mıydın? Biraz şöyle eskilere verelim seninle. 2012'de aldım ve çok büyük pişmanlıklar yaşadım onunla ilgili. çıkar yağmayan bir yıldı hatırlarsınız 2012. <gülüyor> ee, o günden beri de kış lastiği bana haram diyorum. Yani kış lastiğini çok da gerekli bulmuyorsunuz. Bunu ben suç şeyi kabul ediyorum. Kışlarda aklınızda... sinin gerekli bulmama değil gerekene elbette benim almama. Gereken. Siz ticari araç işletiyordunuz değil mi Hı -hı. gibi? Evet. <gülüyor> ama yani bir aralık itibariyle ticari araçlarda biliyorsunuz kışlarsı zorunlu zorunlu tutuldu. haline geldi. Ama e, biraz böyle işte çılgınlıklar da benim <gülüyor> karakterime uyuyor. O yüzden en güzel hareketim bu. Bunun e, hareketleri ve diğer yıllarda da göstermiş olduğum performanslarla aynı ayarda ama bu lastik almak bambaşka bir şey oldu. <gülüyor> Oktay Bey'e dönüyoruz. Oktay Bey sizin şık hareketinizi alabilir miyim? 2014'te alabilirim. mi? 2014 Şık Hareketleri dizisinde Vallahi, sıralamasında. Ben onun e, listesini 22 Ekim'de yaptım. Hı hı. Yani hangi şık hareketini Yanınızda yaptım? Yanınızda değil diyelim şimdi. <gülüyor> Hayır. Biz Ve o listeyi kaybettim. Seçemiyorum yani Fahir. Galiba o listeyi yapmış olmam en şık hareket. Yani Senin 2013'teki şık hareketin diyete başlamandı? 2013'te başladım. 2014'te sonuç verdi. Sonuç, sonuç verdi, yani. evet. Evet doğru gerçi. E Ne kadar hareketli bilmiyorum ki. Ne kadar Aa, şık, hareket şık hareket oldu. Hareket bugün ya. hipsterlığını o kilo vermene borçlusun. Sen hiç böyle kilolu bir hipster gördün mü? Tabii ki çok mi? var. Hiç hipster gözüyle <gülüyor> bakmıyorlar. Yani, çok var sakallı adam gözüyle bakıyorlar onlara. Bence en şık hareketlerinden bir tanesi de şu senin sakal modelinde. Aa o da sayılır mı? E sayılır tabii canım. Şıklıkla sayılır mı? Bir ne demek? Zirve ya. ya canım. O zaman onları da bugün hemen eve gidince <gülüyor> ilkleyim o liste. iki 2 tanesini daha. 2 tanesini. <gülüyor> İşte iki tane şey söyledim Onları Bu benim ben bildiklerim, ha. Bu benim bildiklerim Daha Zaten ben öyle apartmana falan soruyorum Sizce benim şık <gülüyor> hareketim ne diye O ekim listesini ona göre yaptım Ay ne kadar güzel olmuş Senin Fahir benim... siteye sorup listeyi yaptığın bir şey var mı? Ee, benim şık hareketlerim belli zaten Yani şöyle bir Derimont var işte üstünde Derimont bence 2014'ün en şık hareketiydi Çünkü bugüne kadar gördüğüm en şık Derimont'tu ben yansım on liste. Vallahi hakikaten kaç yaşındayım? 42. Çünkü biliyorsunuz programda da 42 yaşındaki adam diye geçiyorum. Şu mont herhalde 2014'te olabilecek zir veya ben hiç bugüne kadar e, çok kereler almak istedim. Bir deri montum olsun istedim. Kaç ne? yaşındayım bir deri montum yok bir deri montum yok. Mahcup düşüyorum. Çünkü böyle partiler oluyor. Deri mont partisi. Deri mont partisi. Herkes derilerini giyiyor geliyor. Ben Mesela giyemiyorum. Suni Hep gidiyorsun. suni deriyle gidiyorum. Pişik oluyorum. Efendime söyleyeyim şey oluyorum. Millet Mahcup oluyorum. çıkarıp dil çıkarıyormuş Fahir. Yani. Var. Suni deri giydiği Şu gibi. gerçekten yemin ediyorum 2014'ü. Üstelik de kapanışına doğru. Bütün yıl evet. çalıştım. Ben söyleyeyim mi? Bütün yıl eşik gibi çalıştım. Ben de bir Solay. tane diyebilirim Fahir. Söyle. Senin şey, Ege sen söyle önce. Ben Fahir'in montunun 2015'e de damga vuracağına inanıyorum. Yani bu sene sen hiçbir şey yapmadan yatsan. 2015, 2015 benim yılım. O 2015'in yani. şık hareketi mi olur yoksa alış tarihi mi önemlidir? Olmaz yani canım. fatura tarihi mi önemlidir? <gülüyor> bu sene yoksa... damga vurduğu tarihi. Bu sene fatura tarihiyle 2014'ün en şık hareketi 2015'te de bu deri montu giyerek en şık hareketi yapmış olacak. Çağdaş Bey demiş ki: "Aha bu kızı tavladım." demiş Oo. ve baş başa bir fotoğrafını göndermiş. Aa birlikte bize. çektirdikleri fotoğraf. Fotoğrafı. Çağdaş Bey görmüşler. vallahi helal olsun. Ee, sonra da hanımefendi e, Burcu Hanım anladığımız kadarıyla fotoğraftaki hanımefendi. Çünkü fotoğrafı fablamış. <gülüyor> <gülüyor> mutluluklar diliyoruz. Valla mutluluklar diliyoruz. İşte bak yeni başlayan ilişkiler var 2014'te. Enşık Hareketler dizisinde birinci sıradan girme hak ediyor o şeyler. faiz sen e, Atlas... Deniz Attas'la tanıştırdın bizi. Gerçi o 2013'ün 2013, sondaki hareketleriydi. E, tabii canım 2013'te ben şey yaptım. Ama yapayım. esas tanışmamız 2014 diyebiliriz. Tabii canım ilk 6 ay köfte gibi olduğu için tabii. bebekler o şey sayılmıyor yani. Ama Yolun ortasında tanıştık bir diyebiliriz. Bir yani tamam şimdi Atlas'ın değişik hareketleri var yani. Onun da kendi listesi var ama hmm. e, senin o Atlas'ın ilk adımlarını e, attığı gün, ertesi gün daha doğrusu radyoya gelip o heyecanla bize anlattığın dakikalar bence çok şıktı. Çünkü sen ee, bir taklidini yapmışsın atlasın. Hatırlarım biliyorum. Evet, apalayan çocuk taklidi. Apa, apalayan <gülüyor> e, Apala, o, emekleme e, değil çünkü o. Onun adı onun adı da emekleme de değil, yürüme de değil. O başka bir şey. Apalayan çocuk taklidi de değil o aslında. Tam, tam apalamadan değil, değil mi? Doğru. Hayır. Yani tam olarak atlasın. Ne yaptığını bize göstermişti. O sempatik çocuktan o gollum hareketini beklemek gerçekten hakikaten böyle bazen insan ürküyor. Çok şık hareketti. Sen o gün evet. görmedin ama yani benim ben arkamı dönmüştüm size o, o gün o hareketinden sonra gözümden iki damla. <gülüyor> ya şöyle. Sürdüm. Ben sürdüm. de böyle başlamıştım diye. Ve sonra e, videosunu göstermiştim. Bir gün sonra da o gece video. Ve yani bence ben o videoyu izlemeseydim yani. Anla, anla, anlamıştım hayır sen o kadar güzel anlattın yani o hayır çok yani teşekkür ederim çok şık hareketti onu e, da ayrıca bence yaz yani en altında yaz hmm. listenin Metallica konserine gitmek demiş ya ee, valla Ölmeden önce yapılacak hareketler dizisine giriyor bunlar Böyle El Clasico'ya gitmek Metallica konserine gitmek Ama nerede ülkemizde ülkemizde olmadı değil mi 2014'te Metallica konseri Ol, mu? oldu mu Olmaz olur mu Tabii ki ülkemizde de güzel şeyler de oluyor Ne oluyor efendim Metallica, Metallica konseri <gülüyor> Mehmet Balcı mesela aynı sene Hem Metallica hem Megadedi izledim demiş O Daha Bir ne de demiş. bir üçleme yapsa var ya Ölümsüzlüğü kazanacak Bir de şey serese. Ee, neyi seyredebilir? ayrı Meydanı. Sıraya. Sıraya. Biraz da biz öyle şeyler çalsak ya niye çalmıyoruz sabah sabah 2014. Sabah için... olduğu için. Ha, sabah olduğu için tamam. <gülüyor> Program taba olmasaydı çok güzel şeyler çalacaktık sevgili dinleyiciler ama işte sabah olunca insanın kafası kaldırmıyor. Ha, bak Levent Bey demiş ki Portiseti canlı izlemek. Evet, Portiseti canlı izlemek için günübirlik İstanbul'a gitmek düzensiz aralıklar iki şeyle katılmış ha. iki harekette katılmış listeye düzensiz, düzensiz aralık aralıklarla da olsa Emir etrafında koşuya başlamak. ay maşallah bu da gerçekten herkes herkes hareket ya hayattada spor sokmayı önemli bir şey olarak ben görüyor. de hayatıma soktum ben de keşke ee, soksaydım yani, ya ben de senin hayatına sokmak isterdim sporu ama maalesef e çok uğraştı Fahir bizim hayatımızı e e sokmak <gülüyor> için <gülüyor> yani düzenli olarak da uğraşıyor düzenli yani, olarak sokmaya çaktı sokuluyorsundur Fahir ya. Yani. <gülüyor> ben sokmaya çalıştıkça siz direniyorsunuz. O bir türlü girmiyor. Sporu hayatına insanın sokması illa yapması anlamına gelmez. Gelmez gelmez. Evet, spordan bahsetmekte bana kalori aktırıyor işin doğrusu. Kaloriyi bu adamın de sporu soktum. En şık hareketlerinden bir tanesi. İşte sen doktora gittin. Fizik tedavi uzmanı mı? Ne? Fizik tedavi. Ee, Fizikoterapi. Fizyoterapist diyelim hatta yani. Bu kaslar teri. hiç kullanılmaz mı deden? Sıfır kaslarınız var. Neden bunları kullanmıyorsunuz? Siz bu bacakları hiç mi kullanmıyorsunuz? Kullanmak mı istemiyorsunuz dedi. Ve dediler. bu senin için büyük şans Ege. Çok şanslı yani oldu adam. Sıfırdan başlayacaksın yani. Çok büyük şans. Gerçi bu sen hiç kafanı kullanmıyor musun? ...diğer... <gülüyor> şeyle aynı noktaya geliyor benim için. Egeciğim o zaman 2015 şey olsun seni bir hedef artı, bir hedef olsun senin şey koçunda ben olmak istiyorum kaç yıllığın hedefi <gülüyor> olarak koydular şu yaşıma geldim 40 yıldır Hayattayım ve 40 yıldır bana hedef olarak sporu koyuyorlar ama yani senin bir yıllar siz koyun bakalım bu yıllar hedef. önce alınmış Eşofman takımın gene hala sıfır duruyor benim. sıfır duruyor evet kaslarımdan <gülüyor> daha yeni duran bir Eşofman takımım var zaten o bak benim ay bak... öyle yaptın Spora ne? başlarken sen bir hatayla nedense herhalde kendini orta eki beden eğitimi dersinde zannederek gidip eşofman takımı almak ne demek? E, kesik kot şortla katılmak istemedim. Bence Zaten kesik kot şortla, yakın... sen hep uçlarda geziyorsun. Ya kesik kot şortunla o seksi bacaklarını insanların gözüne şoka sokuan milletin spordan... 2014'ün kadar... en seksi çift bacağı. Vallahi o doğru, orası doğru. Çünkü arada... kullanılmadığı için özür dilerim oktan. Bacaklar kullanılmadığı için yani sıfır bacağın güzelliği de ayrı oluyor. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sıfır bacak teknolojisi. Burcu Hanım e, favlayan o Burcu Hanım ben e, fotoğraftaki Burcu Hanım değilmiş. Burcu Hanım bize tweet atmış. Yok yahu ben değilim. Young love. Ne güzel diye favladım diye yazmış. Ya gördünüz mü Ege Bey? Hemen bir şey. Hemen bir... inanmıyorum. kötü yorumlar bir şeyler. Topluma Zeyn... hemen yaftaya yapıştırıyorsunuz. Zeynep Hanım en şık hareketim kendime parantez içinde... 30 ee, yaş günü hediyesi olarak sizin dükana ya yakın ev almak oldu demiş. Ev almak derken şahsi ee, kendime dediğine göre bütün hep bütün soruları cevap <gülüyor> şahsi <emellezim>. yani. <gülüyor> ya valla şah. Güle güle olmak. otursun o zaman. Hayır bizim muhitte de evler bayağı pahalı onun için söyledim ya. Yani. Acaba kredi kullanmış mı yoksa direkt keşme <gülüyor> yani? Lak diye vermiş bari benim lak diye odum. verdim mi? Kenan abimiz demiş ki ee, dövme yaptırmak hem de bu yaşta. Ne alakası ne var? Bu, yaşın, bu, bu yaşta ne alakası, alakası var? Esas bu yaşta güzel. O yaştan hangi yaş olduğunu bilmiyorum. Herhalde 30-35'ten bahsediyor. Tabii ki bu yaşta bilinçli dövme dövmedir. 18 yaşında yapılan dövmenin çok bir bilinç şeyi yok. Açık söylemek gerekirse. şeyi Doğru. ömür boyu sevmek zorundasın. Evet. Bak EGK'cının zamanında hem fakirdin. dev dragon dövmesi. E, ama ilk başladığın dövmeden bahsediyorum. Maça. Maça, Ma maça dövmesi. <gülüyor> hem fakir. Hem erken dönem. Koldaki onu hissetmiyordum da. Valla sen onu bene döndürdün değil mi? Etmeni gibi duruyor şu. Üşükten <gülüyor> <gülüyor> kıllar da fışkırdı. Tam gerçek bir etmeni maça şeklinde. Zaman gezgin demiş ki Oktay Bey özlenerek sakal şekli yapmamdır. En şık hareketim. Bonus olarak da Alman otoyollarında araba kullanmak. Vay anasını millet hayatını yaşamış yaşamış biz burada var ya afedersin Yakış, yakışmış ama zaman gezginine de yakışmış ne yalan sakal söyleyeyim sakal mı diyorsun ne diyorsun bıyıkla sakal yok, arasında. yok Alman diyor. otobanlarında araba ha. kullanmak yakışmış vallahi sana da nasibesin nokta Alman otobanlarında araba kullanmak nasibesin ne diyeyim hakikaten hiç ehliyete mehliyete ihtiyacın yok bana iki şekilde dua edilirdi zaten ben çocukken bir paşa olasın <gülüyor> iki Alman, Alman otobanlarında otobanları araba kullanasın şık hareketten bahsediyorsak eğer ee... Benim bir fiyaskom var 2014'te. Bir de... İstersen önümüzdeki saatte fiyasko da. Hemen hızlıca geçeceğim <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir fiyasko mu var yoksa Ama onlarca Ama sonra hatadan sonra çok güzel dönüşüm de var. Şeyden, ne? Zarardan kâr mı? Zarardan kâr mı bilmiyorum. Hatadan ders çıkarmak ve herkese örnek olmak. Tamam işte zarardan Hatayı, kâr. Neyi yap, nerede yaptın? Telefona çakma pil almak ve telefona sonradan orijinal pil almak. İşte bakın aradaki fark. Ama neymiş? ne kadar güzel bir şey oldu. Çakma pil orijinal pil arasındaki farkı biraz söyler misiniz fiyat 60 olarak? Açtılar mı? Dağlar kadar fark var. <gülüyor> hayır hayır. Yani TL TL olarak. <gülüyor> onun hiç söylemeyeyim <gülüyor> söyle, <gülüyor> söyle söyle. Ee, çakma piller orijinal pilden Kırk lira daha ucuz. Kırk <gülüyor> liraya olmuş çakma pili. <gülüyor> <gülüyor> A, şöyle söylemek için gerekirse Ege Bey. Çok mesela ya çok Çakma pili çok 40 üzgünüm. lira minimum çünkü 40 lira olabilir. Yok <gülüyor> öyle değil. Çakma pili bedava verip bize para verdiler üstüne o yüzden aldım. Yoksa 40 liraya kıyamadım diye değil. O dönem öyle bir şey yapmıştım. Aha, anlaşıldı. Yani herhalde bir şekilde kendinizi böyle O kadar böyle fark artırsın. ediyor ki sevgili dinleyiciler. Ben e, inanın çakma teknolojisini benim kadar destekleyen birisi olamaz. Ama anladık. Orijinal pil <gülüyor> Biraz teşekkürler. <gülüyor> biraz vaktimiz yani, varsa. Teşekkürler. 14 vaktimiz şarjda anladı. sabahtan akşama hiç kadar gelişme e, e, e, hiç vaktimiz kalmadı. <gülüyor> o yaşanmışlığını istersen bize mutfakta anlat. Sevgili izlenciler, kurban ediyoruz kendimizi. O zaman isterseniz şöyle bir espri yapalım. Buyurun. Bu espri ee, bu saatin son olsun. Önümüzdeki saatte. Hayır devam, hay. tamam. devam edelim. Çok çok güzel. Çok güzel düşündü arkadaşımız. Fahir arkadaşımıza tebrikler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. E en büyük fiyaskolarından biriydi herhalde Youtu'nun yeni albümü. Hele böyle iTunes güncellemesiyle beraber herkesin telefonuna otomatik yüklendi sonra insanlar nasıl siline bunlar nereden geldi bunlar diye iyice şey oldu. Öyle YouTube. miydi ona? Tabii canım otomatik herkesin telefonuna yüklendi. Herkes bir YouTube dinlesin diye. Bonu da şey diye açıklama yapmış sonra. Ya biz onu bir hoştuk diye bu kadar sıkıntı olacağını hiç düşünmemiştik diye. Adam bir jest yapmış, parça yapmış, herkese armağan etmiş, ücretsiz üstelik. Şarkı değil ya, bütün albümü herkese, bütün adımlar yani. herkese yüklemişler. Yani sen benim onu o kadar dinleyeceğimi nereden biliyorsun sevgili bono? Belki ben başka şey seviyorum. YouTube şarkısı seviyorum. Bir de şu var milletin telefonu ağzına kadar dolu. E tabii milletin niye zafiratı Yani Orada telefonlar arasında şey fotoğraflar arasında kritik seçimler yapmak zorunda kalıyor adam. Şu yandan baktığımı mı önden baktığımı mı sildiğim falan diye yeni telefonla e doğru, fotoğraf doğru, eklemeden. Doğru doğru doğru. O diye YouTube şarkıları geliyor. Onu YouTube şey yapmıştır ya hmm. zorlamıştır. YouTube derken? Yani işte bonum bonum mi artık hangisiyse. Öğünçük hep an ya. ya. Herkes yoksa, bize kişi, kişi? YouTube mu? YouTube topla sen kaç kişi? Dört ee, kişi. Dört kişi, bir kişi de ekstra giriyor. Cumartesi bu. <gülüyor> Vay, yoğunluk olduğunda <gülüyor> ekstraya geliyormuş. <gülüyor> Bazı günler ekstraya giriyor. Ee, Kaan Bey demiş ki... Bir hatırlatıyorum dinleyicilerimize buyurun. ne yaptığımızı da. 2014'ün en şık hareketlerini sizlerden bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 30. Twitter adresimiz atmodernsabahllar.com Dünyada ne olup bittiği umurumuzda değil ki her sabah ben soruyorum neler oluyor neler, neler bitiyor, bitiyor dünyamızda. Ee, umurumuzda değil sizin dünyanızda neler oluyor neler bitiyor diye soruyoruz. 2014'te yaptığınız en hareketleri sizlerden öğreniyoruz. Bir de bir şey düzeltme yapayım. bütçemizi güzel kullanalım ve geleyim. Umurumuzda değil. Umu Umu umurumuzda. umurumuzda değil. Çok teşekkür ederiz Fah ve Kan Bey demiş ki benim bir değil üç hareketim var takım elbise giydim 3 kere. Oh, maşallah. 3 olmuş. ne yapmış dediler. olabilir ya Kaan Bey? 3 tane düğüne mi gitti? Bir Herhalde. nişan, bir söz. Nişan bir... da olabilir abi çünkü nişanlarda da takım elbise gidiyorum. nişan ve düğün bence üçleme. Damla Hanım John Lennon suikastini yazılı medya sınavım için tercüme ettim. Sanırım yılın en şık hareketi demiş. Onu bize evde de gönderir misiniz? Evet ya biz de Damla perde adım. arkasını bir öğrenelim olayın. Çünkü hep biz şimdi Ege belki Anadolu Sesi mezunu olduğu için hiç şey yapmıyor, zorluk çekmiyor ama biz düz liseler, süper liseler hep zorluk çekti ki vallahi. Aa bu sabah bile bir sıkıntı oldu yani. <gülüyor> <O> <gülüyor> evet çekti yani. abi. Ee, ben ama sıkıntı gerçekten yani o yaşanmışlık kitabı yazacaksın ya sen Fahir. Evet. Ya yani şimdi ben bunu diye. anı diye anlatmak istemiyorum i̇şte ama. İşte değil o yaşanmışlıklara ekle bunu. Sen bu bugünden sonra İngilizce kursuna gidersen bu bir dönüm noktası olabilir bu sabah. Gibi. Yemin ediyorum ben seni orada şimdi sabahleyin nerede kaldınız diye aradım sevgili dinleyiciler. Karşı taraftan da şöyle bir şey duydum ben. İşte bir falanca gazetesi bilmem ne gibi bir şey duydum. Şimdi falanca gazetesine de reklama Onda girmesin diye. O söyle canım. Star mı duydun? Ha bir star, ki, falan star falan diye. gazetesi falan. Almıyoruz. Almıyoruz. almıyoruz. Bir Star ünvanı falan diye bir şey duydum. Dedim ki herhalde gazete alıyorlar. İyi geliyorlar demek ki diye geldim. Konu böyle. Konu böyle kapa. Benim de. kapandı. Şimdi huş, dönüyoruz Ege'nin tarafına. 5 dakika sonra. Ha Oktay şey diye geldi. Gazeteleri almadın mı? He. Ne gazetesi ya? Size anlıyor muydunuz? Ege, Ege, Ege söylemedi mi dedi? Ege sütar mutar bir şey diyordu dedim. <gülüyor> Ondan sonra Ege'ye dönüyoruz. Ege'nin cephesindense durum şöyle gelişti. Ya ben işte trafikte kalmayı İngilizce sana hani böyle Sen bir bana bir ne dedin mı? tam olarak? Stuck falan dedim ben oradan. Ne dedin stuck falan? Stuck in the traffic dedim. Stuck çünkü in the traffic, ben Star gazetesi diye anladım. Hep aynı şeydir anladım. söylüyoruz. <gülüyor> Her sabah Çetin de... Emo, Çetin Emo'dayız, Çetin Emo'dayız, Çetin Emo'dayız, Bu Değişiklik <gülüyor> olsun diye. Bir, sana Peki bir Oktay beni buradan üyeceğiz. gazete alacağımı nasıl çıkardın? Adam stuck in the traffic diye bir şey demiş. Söyledi çünkü gazeteleri alır mısın diye. Ha O kısmı o kısmı Türkçeydi, onu da anlamamışsın. <gülüyor> o kısmı, yalnız orada sen panik oldun. İlk telefonu açar açmaz söyledin onu. Hayır telefon etti ya. Ha, gazeteleri evet, alır mısın? Ben... Ha, stag... <gülüyor> normalde hiç yapmadığımız bir konuşma olduğunda. <gülüyor> Ama şey oldu sen daha günaydın demeden bir şey demeden gazeteleri alır mısın? Demeden. Ben bunu yılın skandalı diye belirtim. Yılın, skandalı, yılın evet. en büyük yaşanmıştı diyorum. Yılın fiyaskosu. Ee, Nurşah Hanım demiş ki e, kilo vermek şık sayılır demiş. Ki hareketini yazmış. Kaç kiloya kadar şık sayılır? Bir de yakın ayrıntı yok. Bir de yakın arkadaşımın düğününü organize etmek. Oh. Bak bu gerçekten çok şık hareket. Çok güzel hareket evet. Çok damadı hareket. buluyorsun. Bu, bu kız bu çocuktan hoşlanır falan filan diye. Adamla konuşuyorsun. Evlenir misin? Bağlıyorsun. Anlıyorsun. anlıyorsun. Ondan sonra salon. Onlar o kısmını zaten kolay. Organizasyon kısmında sıkıntı, sıkıntı var. Adam bulmada sıkıntı var. O çok güzel. Bu yılki en şık hareketin profil fotom demiş Şükrü. Ee, Hemen bir bakalım. Ee, düğün... Koymuş mu? Koymuş. Yani zaten profil fotoğrafı ya koymuş hmm, da çok güzelmiş. Yani bir damatlıkla düşün Far. Bir de gelinlik var orada. Bir, bir de, de gelin ha, var haliyle. Bir de hanımefendinin giydiği gelinlik var. Aa çok şık hakikaten. Ondan hakikaten sonra, çok şık. Aa, Hilal Hanım 657 oldum demiş. 657 kilo olmuş. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyoruz kendisini. Ondan sonra hiç an... de göstermiyor yani. Antimetreküp kızım oldu beyah demiş. Aman beya daha ne istesin ya. Tebrik ediyoruz. Durumu olmayan dinleyicimiz Emre Bey durumumuz yoktu yapamadım demiş 23 yıllık yalnızlığına son veren Gül Hanım bir de işe girdim yıl bitmeden çıkmasam bari demiş 23 yıllık yalnızlık dediğin çok güzel bir kitap isimli. var Bari kitap 100 Ondan yıllık yalnızlık var da galiba 23 yıllık... onun Neyse. özeti işte o <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> en güzel 23 yılını yazıyor kitap <gülüyor> gerçekten hiç anlamazsak <gülüyor> e, Eren Güleç demiş ki papyon yapmayı öğrendim demiş papyon yapmak aa papyon zanaat kağıttan herhalde <gülüyor> Yalnız o çok havalı. Ben şu anda bir özendim. Eğer evet, papyon yapmak şu hareket. Zannettiğim şeyse bir şimdi şey var ya. Bir ustakampanyası usta mı? Böyle... Arkası lastikli papyonlar var ya hepinizdeki evet, evet. böyle veya kliptli falan. Bir de böyle gecenin sonunda Broadway sokaklarında yürürken iki tarafı açılmış kısa papyonlar var. Ha, şeyde, Gerçekten bağlama böyle bir şeyi gerekli. papyon olarak bağlıyorsun. Onu öğrendiyse o havalı. Belki de adam satış için öğrendi Zanaatkar Bir usta bir usta Papyon ıı, ustası kaç tane kaldı Evet ülkemizde? o zaman ben 2015 kararı olarak Papyon bağlamayı öğreneceğim Çok güzel Acaba bizi de öğretebilir misiniz? Valla bilmiyorum de, ben bu arkadaşlar. akşam papyon takacağım Onu söyleyeyim yani Takacağım mı Fahir? Takacağım Senin öyle yani. bir şeyin vardı Benim öyle bir hedefim vardı Ve o hedefime de emin adına Göynek mi yiyeceğim peki? E üstüne takayım çıplak bedenime mi papyağı takayım Hoşluklu, Hoşluklu, tişört, olabilir. tişört üstüne de takılır Abi, Güzel olabilir o ya O da takılır ee, Ezgi Hanım demiş ki karşıya geçmek için Melek yavrumuzu 10 dakika falan bekledikten sonra Yol veren kişinin Oktay Bey'e ait olduğunu fark etmemiz ha. Oktay Bey'e ait olduğunu o, yol veren Oktay, kişinin Sen yol veren trafikte iyi birisine ara. Yol verdin yani bir senedir bunu konuşuyoruz ya <gülüyor> Nasıl bir senedir ya Valla burada üçüncü kez konuşuyoruz. Öyle Abi ne bileyim işte yazmış. Biz de tweetleri okuyoruz. Ne, ne yapayım yani? Bir de ben bak... sadece Ezgi Hanım'a değil ki. Herkese, herkese yol veriyor. Her, mümkün olan herkese Doğru. arkamdaki araba eğer şeyi ne değilse. Arabanın. Kaç defa geç geç yaptığını gördüm ben. Gerçi Fahir o konuda galiba bu sene e, 2014'ün en çıt hareketini yaptı. Ne yaptın ben? Trafikte mi? Trafikte. Ne, ne yaptı? yaptın ben? E, şimdi geçen... İki gün önce Maraştan bir haber Hı. okudum ben. Ee, bir tane kadın şoför Hı. trafik ışığında e, hali hazırda dururken, onlara kırmızı yanarken arabasından iniyor. Karşıdan karşıya geçmekte olan bir işte yaşlıya yardım ediyor. O sırada işte arabalar için yeşil yanıyor. Ama işte kadın arabasında, kadın değil, falan arabasında falan. değil, orada trafik sıkışıyor falan filan. Karşıya geçinceye kadar eşlik ediyor ona. Sonra arabası bir sonraki kırmızı ışık bittikten sonra devam ediyorlar. Diyor. İşte bu böyle insanlarda var falan filan diye böyle Hı -hı. bir haber oldu, bir şey oldu. Bundan sonra dedim yani bu. Nedir yani Fahir Bey'in yaptığından sonra Fahir'in de yaptın be? Haberin yok mu senin? Haberin olmamasına imkan yok çünkü sen yaptın ben, <gülüyor> Belki da... ben yapmışımdır oktay <gülüyor> <gülüyor> Olabilir Nusret Espirisi gibi bir tartışma başladı ee, Şeyde yaptın ya ya Arabanı park etmişsin daha doğrusu yolun ortasına koymuşsun arabanı Ben otoparktan çıktım radyo çıkışında bir gün Hı -hı. Bir baktım A -a dedim, Fahir, Fahir niye burada duruyor dedim Tam yolun ortasında otobüslerin durduğu yer var ya ha, ha, Ondan sonra anladım, bir baktım hadi. Fahir yok içinde Nerede bu çocuk Allah ya Allah nerede? falan falan, falan ben. filan bendim o bendim o bir baktım ee, yok karşıdan karşıya geçen bir arkadaşımıza yardım ediyordu uzunca da bir süre hakikaten evet. çok şık hareket Faiz bendim o evet <gülüyor> bir de bunu biz hiç konuşmadık değil mi ben sana söylemedim <gülüyor> konuşmadık evet aramızda konuşmadık nasıl diyeceğimi ben bilemedim size... utandım Faiz yani ben size anlatmak istemedim He. ben yapmıştım o hareketi o gün Fahir'in deri montunu giymiştim ondan ben beni Fahir zannedin. Çünkü Fahir öyle e, nasıl ben böyle büyük yürekli bir insansam Fahir de montunu paylaşacak kadar büyük, büyük yürekli. Kıskanç be evet, abi. Nasıl program ya. O hareketi benim, ben yapmıştım. Benim yol vermeme şey Hiç yapar yok, laf yok, yol şey arabayı yapayım. durdurup birine yardım etmene şey yapar. Cık. Burak Bey demiş ki bugün işi bırakıyorum yılın değil kariyerimin en çık hareketi. İşsizim ya bir ödül varsa demiş. Bir şey ha, soracağım. İşsizim ya bir ödül varsa durmuş ya. Yani. <gülüyor> bir ödül versen ya diye. <gülüyor> e, ama sene sonunu beklemesi güzel olmuş ya işi bırakmak için. Tam Mayış. Niye? E Mayıs Mayıs günü tam işte bugün bırakıyor, bugün nihayete eriyor. Bir seneyi de böyle kapatmış oluyor. Tarık Yeni seni cillop gibi başlıyor. İşsiz olarak diye düşünmesin cillop gibi başlıyor kendini sıfırlamış yani. Zeynep Hanım Hüvleri'ye dünya gözüyle gördüm. Çok afedersiniz. Kulise girmenin havasını atmayayım hadi demiş. Bay bay. Yedi gülmüş. Yani gülmemiş <gülüyor> bre, de bence bre, gülmüştür bre, yani. Bre, bre, bre. Ee, ondan sonra 23 yıllık yalnızlık efendim ee, başınızı da şişirmeyeyim. Yanmış takip etmeye başlamış. Keyifli kısa bir <gülüyor> reklam kuşağına hadi kimse bakalım. hayır demez diye düşünüyorum. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüzeşlerisi Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili dinleyiciler bir gelenek de devam ediyor Bugün 103'ten bire 2014'ün en iyi şarkılarının Geri sayımı yapılıyor Radyo Tüze Dinleyicilerimiz gün boyunca Bu geri sayımdan yıl içinde neler dinledik Hatırlayabilirler Şarkılarla anılar yolculuğuna Çıkabilirler Dinleyicilerimiz bu listeden nasiplenebilirler diyorsun özetle Tabi şeyden de web sayfamızdan da Hı, oradan, da listeyi, oradan da tabii, oradan da, oradan da en güzel şarkılar bunlardı diye hamsum şaralı. 2014'ün en şık hareketlerini sorduk dinleyicilerimize ee, telefonlarda geliyor. <Gülüyor> ee, o telefonlardan alacağız vaktimiz e, yettiği kadarıyla sevgili dinleyiciler ama o arada isterseniz Twitter'a bakalım. Twitter, Buyurun. evet Twitter. Ceren Hanım demiş ki e, konuşmayan ailelerimizden ötürü hiç tanışmadığım büyük kuzenime barış dalı uzatıp tanışmak ve konuşmak. Facebook'tan mı acaba? Barış dalı bir fil elle uzatılır. Şeyi var mı? Butonu var mı? Facebook'ta. Bakayım barış dalı, barış dalı. Pok var ama dal yok. Ee, da yani Dal neydi Ege İngilizce'de? <gülüyor> branch <gülüyor> Peace branch <gülüyor> diye bir şey maalesef, maalesef <gülüyor> yok. Maalesef göremedik. Facebook'a başını... koysunlar bunu da. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? İrfan. İrfan ben. Oo, İrfan Bey hoş geldiniz. İrfan Bey hoş günaydın. Dostum. Nasıl? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Neyse, hadi bakalım. <gülüyor> o bugün keyiflisiniz, koi fetesi. Çok, aşırı. nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederiz. İsmail, ne Büyük... yaptınız? İrfan Bey bu sene en iyi hareket olarak. Ya en iyi hareket operada bir İspanyolla komis etmek olmuştu. Ama piyas <gülüyor> koyda, piyas koyda paylaşmak istedim. Operada bir İspanyol, Mikiyamo evet. İrfan mı dediniz? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse. <gülüyor> evet buyurun dinliyoruz sizi. Hangi operada nasıl karşılaştınız ne oldu? Yo, ben fiyaskoyu daha çok paylaşmak istiyorum aslında. Buyurun efendim yani bu olabilir. <gülüyor> hani Benim genel e, yaptığım sık hareketler bunu pek önemsemiyorum da. Pek çok yerde İspanyollarla konuştum diyorsun. <gülüyor> tabii tabii tabii. Şimdi Ege Bey'in gösterisinde en öndeydim sağ tarafta. Hı hı. Ee, yanıma da bir çift var işte sol tarafında ben tekim. Yanımda Tekbir Bey var. Yanın sol tarafında da bir çift var. Arkaya sıra gelmişler. Siz insanları tek ve çift diye mi ayırıyorsunuz İlhan Bey? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef hayat bunu oturmaya getirdi. Evet. Eee Neyse ondan sonra eee Ege Beyo şarkısı var ya en hani, <gülüyor> başta ilk başta söyledi Özgürel evet. Uzbu ile ilgili olan Hı -hı. şarkısı. Böyle bir şarkım yok efendim evet. Hayattaki önemli olsun. şeylerle ilgili şarkı bir, bir şey Şoldan evet, tamam, spoiler değil vermezseniz evet. çok seviniriz Evet çok <gülüyor> Buyurun sonra Ondan sonra işte aramızda yok ama Onun için e, bu sayfı yazmışsın falan dedi, Deyince abi böyle heyecanlandı Ah eşi galiba eşi için yazdı falan <gülüyor> Ondan sonra işte bayağı heyecanla bekliyorlar Şarkı gidiyor işte kadın e, şey, Sevgisine diyor ki Çok hoş Gerçekten işte beklenmez falan filan o an sonra işte Nakarat gelince orada yaşanan fiyasko Siz şarkı eşlik mi ettiniz orada? Hayır tabii ki etmedim de yani. o ha, fiyasko ya. Fiasko bu hayır. sizin başınızdan geçen bir olaydı diyor galiba Siz bir anı hayır, mı anlatıyorsunuz? Hayır. Siz ne anlatıyorsunuz? Tabii, Yaşanmışlık bu. da değil bu fiyasko, desen, fiyasko da Fiyasko, fiyasko yani. da değil bu yani çok özür dilerim tanıklık bu, tanıklık bu tanıklık mı şey yani. Ben İspanyol Yaşanmışlığı... bekledim hikayede yaşanmışlığınızda bir yandaki adam İspanyol çıktı falan filan diyor o da yok. Beyefendi iki farklı hikaye anlattın. O kadar <gülüyor> bir 2014 boyunca hiç anlaşamadık ya gerçekten. Kısmet 2015'e. Bir barış yani. evet. uzatın ya. Bir, bir dal uzatın. <gülüyor> uzatın evet. İrfan Bey. Anlaşamadık anlaşamıyoruz. Bence ayrılalım. Ayrılmak da barışacak gibi olmayacağız herhalde. yani. Bence daha ayrılmak da yok. sağlıklı bir karar olur, olabilir. Tabii, tabii olabilir. Tabii, Bizim için çünkü şey arada evet, Bizim yani biz arada kalıyoruz. Bizim gelişimimiz bozulacak yani. <gülüyor> Çocukları şey yapamıyoruz işte. <gülüyor> Çocukları alıyor olsanız kim alırdınız? Beni alırsınız? Oktay alsın. Hayır benim ki yani benim kim alacak? Oktay Ege'yi kim alacak? Ha kimi alırdınız? Ben ikiniz için de sonuna kadar Asliye Alayım. Ceza Mahkemesinde <gülüyor> <gülüyor> savaşımı sürdürdüm. Ceza Yaşan, çocuklar düşündüğümde Fahir Bey daha ağır basıyor. <gülüyor> yani çok riskliydi. Evet, ben çok... çok güzel sıyırdım. Ege şanslıydı. <gülüyor> Fahir ama Benim isteğim oldu giden biz olduk yani. Ben senin için yine baba baba baba diye bağıracağım <gülüyor> burada. <okay. gülüyor> Öyle kolay kolay bırakmam ben. <gülüyor> Peki <gülüyor> evet. İrfan Bey çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek <gülüyor> evet, üzere efendim. Ben, Mutlu yıllar olsun. Sağ olun, şükürün. <gülüyor> 2015'te stüdyoya bir tane anı dedektörü alalım yani. Dedektör mü? Evet, <gülüyor> evet Bir şey anlatıldığında ya. anı mı, yaşanmışlık mı yoksa tanıklık mı hemen böyle a, a, a diye tanıklık zaten yeni girdi bizim literatüre. Evet, Bugüne bu bu kadar anı mı yaşanmışlık mı üstüne konuşuyorduk. Şimdi bir de tanıklık çıktı. Tanıklık <gülüyor> Emre Bey mahvettiniz beni bütün yıl boşa geçmiş ev taşıdım o sayılır mı demiş sayılır tabii ki. sayılır tabii ya güzel bir evse eğer kendi evi ise evde. kendi evi ise satın almışsa sayılır Bence, yoksa kiralık eve sayılmaz maddede mesela ben şey diye düşünüyorum Taşınma işi Başlı başına girmedi. bir iş mi diyorsun? Yani mi? hani nereye taşındığı, nereden taşındığından ziyade ne kadar sürede taşındı ve bir şey kırıldı mı, yarıldı mı, kayboldu mu falan filan böyle bir şey. E, güzel taşındıysa şık harekettir o. Eh, o i̇yi, çünkü sana bir... Oktay Bey'in şeyinden ne derler ona e, kontenjanından e, sayıldı. sayıldı. Yasemin Hanım o kadar e, hiçbir şey bulamıyormuş, bulamıyorum ki sanırım yapacağım en şık hareket kapıyı arkamdan sessizce kapatmak olacaktır. Metafor bu. Metafor yok bu değil mi Ege? Bu metafor. metafor Yeni bu. bir şey daha çıktı bak. Bu mesa mesaj Ana, değil. Yaşanmışlık, tanıklık bir de metafor. Ve Facebook güncellemesi gibi bir Fiyasko. şey oldu. Fiyasko? Fiyasko. Fiyasko neye giriyor? Abi onu da sokmayın. Fiyasko Yani alet patlar. Çünkü değişik konulardan bahsedelim. Alet patlar dedi <gülüyor> En büyük korkusu aletin patlaması. <gülüyor> bir telefonumuz daha varmış. Günaydın efendim. Günaydın var Kolay gelsin. Sağolunuz efendim buyuruz. Kimle görüşürüz? Ee, ben Vedat. Vedat Bey, Bey hoş geldiniz. 2014'ü yalayıp yutmuşsunuz. Öyle bir sesiniz var. Kesinlikle 2014'ü yalayıp yuttum. Şimdi çok güleceksiniz sizle. Tamam hadi anı mı yaşanmışlık mı Buyurun, tanıklık herhalde, mı? Heyecanla Ya Yaşanmışlık anı 2014'te hiç unutamayacağım bir durum. Buyurun. Şimdi bir de, ee, biz mesai arkadaşlarımızla patronu bazen çekiştiriyoruz. <gülüyor> Tuvalette evet. mi? Eee, Çünkü öyle bir reklam vardı işte hatırladım. Çay saatinde falan ee, çekiştiriyoruz. Çay saatimi nasıl bir yerde çalışıyorsunuz ya? İngiltere'de, çalışıyorsunuz İngiltere'de <gülüyor> çalışıyorum. İngiltere'de çalışıyorum. Saat peşte. Benim belli saatlerle. Çay içme Patronumuz hakkımız var. Kapitalist düzenden çıkıp bize bazen bir yarım çay saat ismerdi. falan bir... Çay Çay ve hoşbeş veriyor galiba size. O, o da kapitalist Aynen. düzene dahildir efendim. Bu növünü sizi bozmak gibi oldu. Kesinlikle çok <gülüyor> <düzene> dahil. <gülüyor> Buyurun. Şimdi sanki. olay şöyle gelişir. Ee, ben o gün e, patrona bir gün öncesinden çok kızarttım. Yaptığım işlemden dolayı. Evet. E, genelde patronla ilgili severiz ama arkasından da atıp tutarız bazen. Kötü yönde değil. Patronumuzun da o gün erken çıkıp gelisi tutmuş. Benim de haberim yok. Arka tarafta kendine çay dolduruyor. Resmen Mahmut Hoca esprisi olmuş. Evet. Aynen öyle. İşte bizim patron şöyle adam böyle adam seviyorum aslında Keratay'ı falan da. Kerata ya bir ama... de böyle yapmasa falan böyle. Vedat Bey bir şey soracağım. Ee, tek başınıza değilsiniz değil mi? Tek başına söylensez daha değilim. kötü. Diğer Heh. arkadaşlarım da. Tamam, var. daha iyi. E Elosin. bunlar her zaman reaksiyon gösteriyor. Gürüzükler falan atıyor işte yaptığımız esprilere, <gülüyor> attığınız böyle hepsi buz gibi. Gözüm bir döndüm bir tanesi zaten ortak kaç dediğimiz arkadaş, tek kaç dediğimiz arkadaş hiç gülmüyor. Aynen Mahmut Hoca Baki gibi. Kaş Onun yüzüne söylüyor musunuz diyor. orta diye? Ya Yoksa onu da mı çay koyarken konuşuyorsunuz? Çok kızırdığı zaman hadi lan gire işine bütün kaç falan diyoruz tabii Alın. ki bu alınmayan bir arkadaş. Bizim de e, lakaplarımız var o da bize söylüyor. Peki. Mesela ben yerden bitmeyim O <gülüyor> dediğine göre. Patronu hemen onu söyleseydiniz. Çok Bizim zor bileklerimiz şey. var efendim çok, falan. Çok diye. zor koşullar altında çalıştıklarını anlıyoruz biz buradan berabim. Ya patronumuzun bir lakabı da çift ense. Bunu yüzüne de söyle. <gülüyor> hala, <gülüyor> işte, hala çalışıyorum seviyor beni de. O zamanlar işte çok e, hukukumuz bu kadar gelişmiyordu. Işte. Kendisinden bahsederken döndü içerden kaç şekerli içiyorsun çayını oğlum dedi bana. Hı -hı. Sizin evet, şovunuzun zaten... ortasında <gülüyor> Tam şovumun ortasında Yani bir, bir yarım saat konuşamadım Sen biraz yürü geldi dedi Geldim ee, Kovulmayı bekliyordum e, Bir baba canlıkla kovmadı beni teşekkür ederim O zaman bundan sonra 3 ensi olsun Top yani. ense olsun top ense o da güzeldir <gülüyor> Peki çok teşekkürler Vedat Bey Mutlu i̇yi yıllar diliyorsunuz diliyoruz. Mu? Gecikmiş reklam reklam değildir diyerek Reklam kuşağımıza bir merhaba diyelim Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Koskoca bir yılın bittiğine inanıyorsunuz da minicik bir sevimli bir programın bittiğine nasıl inanmazsınız sevgili izler? Modern Sabahların sonuna geldik. Hepinize mutlu yıllar diliyoruz. 2015'in sizin yılınız olacağı ile ilgili şu anda elimize geçen bilgiler var ama netleşmediği için umut vermek adına söylemiyoruz ama galiba sizin yılınız olacağı kesin. Kesin garanti gözüyle bakıyoruz inşallah. İnşallah son dakikada bir şey olmazsa çünkü hani bu ülke her zaman evet, biliyorsun son dakikada neler neler oluyor. Bir son dakika gelişmesi değişiklik olmazsa bu sene sizin yılınız. Ama sizin yılınız olacak kesin. kesin. Kesin, kesi diyelim. Kesin demeyelim, kesi. Şampi gibi. Çok güzel ifade oldu. 2015 Hayırlara vesile olsun. Şahane Çok yani güzel. 2014 gelsin. nasıldı? On üzerinden bir not verecek olursanız. 10 üstünden mi? Yoksa 4'lük sistemde de verebilirim. Söylediğim tek şey 10 üstünden olmasıydı zaten. Ben CB'lik bir yıl düşünüyorum. 10 üzerinden CB veriyorsun sen. <gülüyor> <üzerinden> Teşekkür ederim. <gülüyor> CB verdim. Ben 10 veriyorum. 2014. Hayır canım 2015'e biz 10 veriyoruz. Hatası, olursa, hatası olursa onu düşürüyorsun Çünkü ilk 2014, başta. Çünkü 2014, 2013'ün Aralık 31'inde de böyle konuşmuştuk. Valla ben altı buçuk. 6,5-7 biraz kasarsam. 10 üzerinden. 10 üzerinden. E, i̇yi iyi verdin Fahir. Vallahi. Tamam senin güzel hatırlığına 6,8. Yok canım şey yapma değiştirme ya. 7 bence 10 üzerinden 7 güzel lot. Yani. Benim tek kriterim hayatta kalma. O ölmediğim için. 10'sına 10. E, devam 10. ettiğim için 10. Başka ne bekleyeceksin? Yıl kendisi bir şey yapmıyor ki. Sen içinde bir şeyler yaparsan hadi neyse. Ama dersen ki 2014'teki performansına kaç puan veriyorsun? Herkese. Şahsi ha. 10. Orada işler değişiyor bir anladığım tabii. kadarıyla. Çünkü performansımı hayatta kaldım mı kalmadım diye değerlendiriyorum. Hayatta, hayatta Kaldığına olabilirim. göre Hayat ama olur. yani sayılı saatler var. Daha bitmiş sayılmaz. Z raporunu almadık. Doğru. Bey. Yani... En evet. kritik saatler bunlar. Aman diyoruz yani yüzdük yüzdük <gülüyor> kuyruğuna Diğer geldi. Bir anda puanımı <gülüyor> sıfıra indirebilirim. indirebilirim. Hep uçlarda Hı. geziyorsunuz vallahi. Peki 2015 şey. Şey. Verdiğimiz puan 10 değil mi? 10 puan verdik. En büyük beklentiniz hangi aydan? Buraya Aa, yazacağım çok, ben Çok güzel. Evet. ayın başında da e, haber Çok güzel bir soru. Galiba, vallahi ben söyleyeyim ben Şubat'tan bekliyorum. Şubat mı? Ehe, cüce, benim, şü, cüce Şubat'tan çok büyük beklentilerim var. Benim de kafamda niyeyse o çok net. Hiçbir şeye dayanmamasına rağmen benim de aklımda Nisan var. Nisan mı? Evet. evet. Egeciğim sen, sen de bir ay söyle çünkü herkes bir ay söylüyor. İkinci ay söylendi, dördüncü ay söylendi. Ve bu cevapların en güzel tarafı da bir şeye dayandırmak zorunda değilsin. Ben Mart'ın Mart ikinci yarısı. Neden böyle diyorum? Bir farklılık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bir beklentim oldu. Mart'ın ikinci yarısı. 16 Mart, 31 Mart arası 16-31 Mart arası. Ben de Şubat'ın son çeyreği diyorum farklılığın katik olduğu gibi. Evet, ee, Farklılığı daniskası. E, esasen taklit edildikçe yüceltildi. O zaman başka bir birim söyleyeceğim Ama size. Ama Şubat dedi. Şubat'ın... Hiç anlamayan ve taklit edenle <gülüyor> de beraber sinirmeyi... <gülüyor> <gülüyor> Şubat'ın üçüncü çeyreği mi diyorsun? Üçüncü fay? çeyreği diyorum. Şubat'ın da çeyreklerini hesaplamak çok zor ya. E, dört çeyrekten oluşuyor Şubat. O, Şubat'ta mı dört çeyrek? E çünkü yirmi sekiz ye, yediye güzel bölünüyor. Bir Ama bu sene yirmi haftaki... sekiz mi? Şey, Zoruna şöyle... gitmesin. Yirmi dokuz mu, yirmi sekiz mi? 28 Bence yirmi sekiz. Yirmi dokuz çekerse o da sana bir bonus olsun. <Gülüyor> o zaman şöyle yapalım isterseniz yeni yıldaki ilk programımızda herkesten tarih alalım. Şu, şu gün ne olacak çok merak ediyorum diye bir bakalım ne bir, olmuş diye. Bir bakarak diye. olalım kendi takvimimize işaretleyelim. Tamam, biz Mesela ayrı da belirledik. İrfan Bey dedik ki bize 3 Mart'ta ne olacağını hmm. çok merak ediyorum. Kendisine o gün ulaşalım. Ne oldu? Ne oldu? Bugün ne oldu? Bir şey diyeceğim bizim ilk 4 ayı seçmemiz daha doğrusu ilk 2015'in ilk çeyreğinden aylar seçmemiz. Evet. Acaba bir tesadüf mü Aceleci olduğumuzu mu gösteriyor? Yoksa öteki tarafından yani son 3 çeyreğinden hiçbir beklentimiz Oktay, olmadığını mı? çok beklentiye de girmedik. Ne olursa zaten ilk çeyrekte olur. İlk çeyrek oldu, oldu kendini belli olmadı. eder. Olmadı. Artık da da olmaz yani. Bakacağız. Ah bu yılda değilmiş diyeceğiz devam edeceğiz. Ay ay takvim dedi ne güzel bir şarkı geldi aklıma. Takvimlerden <gülüyor> İster, haberin, haberin var yok. yok geçiyor istersen. yıllar. İsterseniz sene sonunda güzel bir şarkı olarak bitirelim bu saati. Bir zaman de bu programı. Fire'n için geliyor sladen olacak